Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet Avrupa ne konuşuyor? Ona bakalım şimdi. Ee, bakalım. Ee, Avrupa'nın genel gündemi olarak Slovakya seçimlerinden bahsedebiliriz. Biliyorsunuz bu seçimlerden sonra Ukrayna'ya silah vermek konusunda mesafeli olan istemeyen e, Fico'nun partisi iktidara geldi. E, onun dışında Polonya'sı şimdi seçimlere gidiyor. Polonya'daki seçimlerde ne olacak e, diye bakılıyor. Ee, Avrupa Birliği dışişleri bakanları ilk kez Avrupa Birliği sınırları dışında Ukrayna'daki evde bir araya geldiler. E, bu sembolik jestten öte e, Ukrayna'ya yardım ne ölçüde devam edecek e, diye tartışmalar var. E, bunlar genel olarak hani siz de bahsediyorsunuz aslında böyle birkaç önemli gündemi saymak istedim. Ben hı hı. biraz daha pek Türkiye medyasında duyulmayan e, konulardan bahsetmek istiyorum bu hafta. E, Eurotopics'ten bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda. Ee, öncelikle e, Macron'un Korsika'ya otonomi önerisinden e, bahsetmek istiyorum. Bu Türkiye'de pek konuşulmadı. E, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron e, geçen hafta Korsika'ya gitti. Oranın meclisinde, bölge meclisinde konuştu ve dedi ki, Korsika'ya Fransa içinde bir çeşit otonomi verme cesaretini göstermeliyiz dedi. İlerlememiz lazım. Bunun içinde de anayasamıza Korsika'yı dahil etmemiz lazım dedi. Yani anayasada Korsika'dan özel olarak bahsedileceğini e, işaret etmiş oldu böylece eğer işleri olduğu gibi bırakırsak hepimiz hep birlikte e, kaybederiz e, dedi e, ve hani bunları söylerken de otonominin hani cumhuriyet içinde olduğunu işte devlete karşı olmadığını devletten bir kopuş olmaksızın gerçekleştirileceği konusunun da altını çizdi. Zira Fransa'da bu otonomi çok tabu bir mesele. Hani Fransa merkeziyetçiliğin güçlü olduğu, ulusal kimliğin çok önemsendiği ve buna karşı hareketlerin de çok e, tepkiyle karşılandığı bir ülke. Dolayısıyla bunu açıklarken işte belirli sınırlamaları olacağını altını çizdi e, Macron. Korsika e, Akdeniz'de bir ada, Akdeniz'deki dördüncü büyük ada ve 18. yüzyıldan 1796'dan bu yana Fransa'nın bir parçası. Bu aslında yani uzun yıllardır Fransa'nın bir parçası. E, kendi dilleri var. E, gerçi hani bu Korsika e, dilinin konuşulması çok düşmüş durumda. E, nüfusun oradaki nüfusun sadece, sadece %10'u ana dili olarak e, bu dili konuşuyor. Hani belli bir yetkinliği olanların sayısı yarıdan az genel olarak. E ee, ve ama yani işte yani kendi dilleri var. Ken, e, Fransa'nın içerisinde farklı bir kimlikleri e, olduğunu düşünüyorlar ve bunun da e, anayasada tanınması gerektiğini kendi iç işlerinde daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorlar. E, dillerinin bir şekilde resmileşmesi gerektiğini düşünüyorlar. Mesela kendi iç işlerinde fazla söz sahibi olmak derken e, şöyle bir tartışma varmış. E, i̇şte bu adaya çok fazla dışarıdan ins e, insan geliyor, ev satın alıyor ve Corsicalılar kendileri ev bulamıyorlar ve dışarıdan gelenlerle birlikte bu adanın hani kimliği bir şekilde sulanmış oluyor mesela diyorlar ki adada ev almak için Korsika'da ev almak için en az burada beş yıl yaşamak gereksin diyen beş yıl yaşamak zorunlu olsun diyenler var hani bu tip konularda kendileri daha fazla söz sahibi olmak istiyorlar 2022 yılında Korsika'nın özgürlüğü için mücadele eden bir Korsika'lı hapisteyken, başka bir mahkum tarafından öldürülmüş ve bunun ardından da Korsika'da büyük bir işte protestolar, isyan dalgası başlamış ve bunun üzerine aslında hükümetle Korsika arasında işte bu otonomiye yönelik olarak bir takım görüşmeler başlamış. Bir yıldır sürüyormuş bu görüşmeler ve nihayetinde işte Fransız toplumunda bir kesimin tepkisi çekecek bir şekilde Korsika'ya otonomi verilmesi noktasına gelinmiş. Mesela Lo Figaro'da yazan anayasa hukukçusu Benjamin Morel şöyle diyor. Fransız Cumhuriyeti, Cumhuriyet yasama erkinin birliği demektir. Fransız devriminden bu yana hiç kimse bu ilkeyi sorgulamamıştı diyor ve Macron'un işte Korsika'daki bölgesel parlamentoya yasama yetkisi vermesini sert bir şekilde eleştiriyor. Bunun böyle bir pazarlık yapılmasını sert bir şekilde eleştiriyor. Öte yandan L'Opinion gazetesindeki bir yorumcu bu hamiyi övüyor. Şöyle diyor. Macron şüphesiz bazıları tarafından ülkenin bütünlüğüne halel getirmekle suçlanabilir ancak karşımızdaki zorluk muazzam çatışma mantığına son vermek ve bağımsızlık yanılsamasına yönelik bilhassa gençler arasındaki eğilimi durdurmak diyor. Yani bir kısım insan Macron'da bunu söylüyor. Hani her şeyi olduğu gibi bırakırsak hep birlikte kaybederiz derken bunu kastediyor aslında. Korsikalılar arasında özellikle de gençler arasında bağımsızlığa yönelik, bir e, talep var. Hani otonomi noktasın otonomi e, vererek bunun önünü e, almaya çalışıyorlar ve makronun bu süreçte söylediği e, şöyle Önemli de bir cümle var bence. Demiş ki kırmızı çizgilerimiz yok, sadece cumhuriyetin idealleri var e, demiş. Ve işte Korsika'nın Fransız Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti içine demir atmasını sağlayacağını bu otonomi e, düzenlemesiyle ve bu Akdeniz adasının biricikliğinin ve onun dünya ile ilişkisinin biricikliğinin e, anayasada tanınacağını söylemiş. E, işte bununla birlikte Korsika Korsika'da e, Korsika dilinin res, e, eğitimde e, oradaki eğitimde e, daha çok e, ağırlık verilmesi e, Korsikalıların iki dilli olarak yetişmesi yönünde bir takım e, düzenlemeler yapılması politikalar uygulanması bu tip şeylerin gündeme gelmesi bekleniyor. Ee, önümüzdeki 6 ay boyunca Korsika'lı siyasetçilerle hükümet yetkilileri, Fransız hükümet yetkilileri e, bu otonomi meselesini görüşecekler. Tam olarak ne olduğunu e, işte karara bağlayacaklar bir, bir öneri getirecekler. Ve bu daha sonra e, işte Fransız parlamentosunda e, onaylanması gerekiyor. Zorlu bir süreç olabileceği söyleniyor ama onaylanabileceği de söyleniyor. Ve dahası Korsika'nın ardından Korsika Fransa'daki başka toplulukların da bu tip talepleri olabileceği söyleniyor. Fransa'da böyle ilginç daha önce pek karşılaşmadığımız bir gelişme oluyor. Öncelikle bunu aktarmak istedim. Evet. Peki Napolyon'un adı anılıyor mu bu sırada basında? Çünkü kendisi Fransız imparatoru, Fransa'da imparatorluk ilan eden Napolyon aslında Korsikalı. Aslında evet. İlk adı da Napol Napoleon di Bonaparte. Evet, evet kesinlikle. Yani işte bunun destekçisi olanlar bunu söylerken bunu da bundan bahseden birkaç yazıda gördüm. Evet. evet. Peki muhalefet edenler, Azerel sen de okumuştun ya, Cumhuriyet, şey Fransa'da daha önce hiç böyle bir Adım görülmedi özelliğe yönelik e, falan diye. Otonomi. hangi Otonomi. Evet otonomi. Kaçıncı cumhuriyeti kastediyor acaba? Çünkü bu beşinci cumhuriyet herhalde değil mi? Şu anda Fransa'daki. Fransa'da evet. Ve ona karşı bile e, kolonilerde isyanlar yaşanmıştı. Böyle bir merkeziyetçi yönetimin e, sıkıntılarını yaşamışlardı daha önce. Evet işte insan... E Taraflar tarihi nasıl görmek istiyorlarsa öyle görüyorlar. ki evet. Herkes kendine göre bir tarih yazıyor. Ama şey önemli tabii yani hani ulusal kimlik, Fransız kimliğinin işte önemli olması bunun vazgeçilemez, tartışılamaz. Hani şey diye demiyorlar, önerilmesi teklif bile edilemez demiyorlar. <gülüyor> Fransa'nın <gülüyor> ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğü diye. <gülüyor> evet ama şey yani hani bölünmezlikten bütünlükten e, bahseden yazılar çokça var. E, yani ciddi bir evet. tepki de var bunda söylemek lazım. Şeyden ses var mı? Tarafta. E, şöyle e, evet eee Löpend e, buna diyor yani. E, tabii tabii. E, buna direkt olarak e, karşı çıkıyor. Tabii, tah, e, tahmin edilebilir diyor. Tabi e, tabii tabii. E, ama yani Macron daha önce işte 2022'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da Korsikalılara hani onlara otonomi sözünü söylememiş. Yani şimdiye kadar aslında hep bundan geri dönmüş. İşte dilin resmileşmesi mi? Hayır asla falan filan demiş. Ama bunu tartışmamız gerek. Hani bunu konuşmamız gerek. Bir hal çaresi bulmamız gerek şeklinde açıklamalar olmuş. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kampanya yaparken Korsika'da yani Macron'un eee yönelimi genel olarak bu yönde ve tabii ki aşırı sağcılar Löpen'de bunu hani kendi milliyetçi şeyini güçlendirmek milliyetçi sentimenti eee haktaki bu dalgayı duyguyu güçlendirmek için kullanıyorlar ve onlar da tabii ki sert bir şekilde karşı çıkıyorlar. Evet. Evet. Evet. Evet. Macron'un bu otonomi şeyinden bahsettik, önerisinden bahsettik. Geçen hafta önemli bir açıklaması daha oldu Macron'un. Fransa'nın işte seri gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990'a kıyasla 55 oranında düşürmek gibi bir hedefi var e, genel olarak işte Avrupa Birliği hedefleriyle uyumlu olarak buna yönelik neler yapılacağını e, açıkladı Macron ve bunu açıklarken de yine işte şey Fransız usulü bir çevrecilik e, dedi hani kimseyi çözümsüz bırakmayan çaresiz bırakmayan bir ekoloji istiyoruz e, diyerek yani hani. Bir yandan bir plan açıklıyor ama bu planı açıklarken de böyle çok dikkatli halkı ürkütmeyecek bir şekilde e, bunu açıklıyor ve tedbirleri de bu şekilde biraz sonra ayrıntılarıyla gireceğim ve şey diyor Macron sanayide ve tarımda rekabetçi kalmaya devam edeceğiz yani buralardan ödün vermeyeceğiz de diyor e, ne var e, bu planda öncelikle e, önümüzdeki yıl bütçeye ek olarak 7 milyar euro aktarılacak bu bu iklim tedbirlerinin uygulanması için işte bunlarla binalar daha e, enerji tasarruflu bir hale getirilecek. Hidrojen gibi yeni enerji kaynaklarına yatırımlar yapılacak. Ve geçiş döneminde işte çiftçiyi desteklemekte kullanılacak bu para. E, 2027 başına kadar elektrik üretimi için kömür kullanımı sonlandırılmış olacak. Yani önümüzdeki 3 yıl, üç yıl daha kömür kullanmaya devam edecekleri anlamına geliyor bu. Elektrikli araç kullanımı şu andaki %1'den 2030'a kadar %15'e çıkarılacak. Eee bu iklim değişikliğine yani sera gazı emisyonlarına en çok katkıda bulunan 50 şirketle Kasım ayı içerisinde bir yol haritası üzerinde anlaşılacak ve bu şirketler 2030'a kadar sere gazı emisyonlarını %45 oranında nasıl azaltacaklarını açıklayacaklar. Bunu bir yol haritası ile işte kayıt altına alınmış olacak. E, bu arada e, önemli bir nokta. 2026 yılına kadar doğalgaza çalışan kombilerin yasaklanması gerekiyordu mevcut plana göre. Macron mesela bu tepki çekeceği için bu yasaktan geri adım attı. Ve işte hani yasak koymuyoruz ama bunun yerine işte ısı pompalarını teşvik ediyoruz. E, 4 yılda ısı pompası üretimi 3'e katlanacak. İşte 30 bin kişi bunların kurulumu konusunda eğitilecek e, dedi. Yani genel olarak tüm bu e, plan işte sopadan ziyade havuçla e, işte insanları e, buna yönlendirmek olarak e, e, değerlendiriliyor genel olarak yorumcular tarafından. Öte yandan hani e, bu alanda çalışan aktivistlere baktığımızda e, hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyorlar. E, Fransa şu anda emisyonlarını her yıl %2 azaltıyormuş. E, 2030'a kadar hedeflerini tutturması için %5 azaltması gerekiyormuş e, ama bu e, alınan tedbirlerin bu yüzde, yıllık %5 azaltım hedefini sağlayacağına dair e, hani e, bu hiç bu konuda bir güvence vermiyor diyorlar. E, Liberasyon gazetesinde ekonomist e, Maxim Komz yazmış. E, şöyle diyor. Tasarruf politikasının merkezinde yer alan gereksiz tüketimden kaçınma, mobiliteye ve ısınma ihtiyaçlarına sınır koyma, sürdürülebilir ve onarılabilir ürünler sağlama, ekipmanlı paylaşımlı olarak kullanma... Tüm bunlar radardan çıkmış gibi görünüyor diyor ve işte tarım, petrokimya, otomotiv, havacılık ve hatta kitli turizmi gibi iklime, suya en çok zararı olan sektörlere siz dönüşüm, sübvansiyon ve mer vergi muafiyetleri sağlıyorsunuz. E, iklim koruma için, e, iklim değişikliğini e, sınırlama için bundan çok daha fazlası gerekiyor diyor. E, öte yandan işte hani Macron'un ilk döneminde sarı yeleklilerin protestolarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu iklime yönelik tedbirleri devreye soktuğunda hani genel olarak Macron'un böyle bir ikinci dalgadan çekindiği ve ayrıca işte oyların aşırı sağ kalmasını önlemek için de böyle daha tedbirli bir adım attığını söyleyen yorumcular da var. İşte Macron'un Fransız usulü çevre koruması bu şekilde. Evet çok yani Başta Britanya olmak üzere, İngiltere e, olmak üzere yan çizme konusunda e, eski bütün bu beyaz ülkelerin, beyaz sömürgeci ülkelerin bayağı yan çizmekte olduklarını gösteren bir başka şey diye yorumluyorum ben şah şahsen bütün bunların. Hedefleri bu şekilde tutturmaları imkansız sadece bugün vermiş olduğumuz 4-5 haber bilim insanlarının raporlarına bakıldığı zaman şey noktası aşılmak üzere yani tipping point dedikleri devrilme noktası sistemin çökmesi yani Güney Amerika'daki musonun devrilme noktasına doğru hızla gittiği ve Amazonların yağmur ormanlarının dünyanın en büyük çeşitlik merkezi olan ve iklimi ve her gezegendeki hayatı ayakta tutan Amazon yağmur ormanlarının bile birdenbire karbon yutağı olmaktan karbon salımına dönüşmesi, savana dönüşmesi ihtimali çok kuvvetli. Bütün bunlar sırasında biz herkesi koruyalım e, falan gibi. Yani gerek Macron'un gerekse daha da ileri gitmiş olan e, Rishi, Sunak Rishi Sunak. ...Britanya'da durumun gayri, son derece gayri ciddi olduğunu da eklemek istedim kendi payıma. Evet evet yani bu haberler verilirken hep şey söyleniyor. Ee, işte e, hani Rişi Sunak hedefleri e, hani doğrudan hani tutturamayacaklarını açıkladı... ...ve doğrudan böyle bir e, şey erteleme yaptı adını koyarak. Ya, tut, tutturamayacaklarını değil biz önde gidiyoruz dedi... En, en en çok biz iş yapıyoruz, dolayısıyla aslında program hedeflerde bir değişiklik yok. Biz daha azını yaparak da sağlıklı tutturabiliriz diyordu. E, evet, e, ama yani. E, a... Alması gereken tedbirleri e, işte şu, şu, şu vakte yani daha önce 2026 denen şeyi mesela 2030'a kadar böyle tabii, pek tabii, çok evet. kalemde e, erteleme e, yaptı yani Macron'un e, şeysi yani Sunak bunları yapmışken hani Macron en azından işte e, şey yapıyoruz yani biz büyük ölçüde yol haritamıza bağlı kalıyoruz. E, gibi yani böyle biraz e, şu, evet yeni... bu yol pardon sözünü kestim yani bu yol haritalarına bağlı kalmak hiçbir yerde gerçekleşmiyor maalesef ve özellikle de son mesela daha yine bugün okuduğumuz hesaplara göre eylül ayı yerine temel olarak ikinci bir temmuz yaşanmış dünyanın pek çok yerinde başta Avrupa olmak üzere bu artık son derece ürkütücü ve Hiçbir oyalamaya en ufak bir zaman kalmadığını gösteren başka bir rapordu. Yani Japon Meteoroloji Ajansı'ndan çıkan bilgilerden bahsediyorum mesela. Ama aynı zamanda Meteo Fransa'dan da Avrupa'da da yani bu Eylül'ün en sıcak gelmiş geçmiş yani insanlık ve canlılar tarihinde görülmüş en sıcak Eylül olduğu ve Fransa'da da 1900'den beri ölçülen ölçümlerin içinde en bütün rekorları kırdı şimdi bunlar varken ihtiyatlı davranalım şunu yapalım bunu yapalım diye konuşmalar ancak oyalamaca olabilir bana sorarsın evet evet yani ben de söylerken aslında sizinkinden farklı bir şey e, söylemeyecektim e, yani yok yok tabi e, yani hani Reşit Sunak e, bunu yaptı aa Macron a en azından onu yapmıyor falan gibi bir hava oluşmaya başladı Ve <gülüyor> ben hani, de ondan e, korktum evet Evet yani şey hani Üstelik Hani Britanya gibi Fransa gibi bu e Büyük ülkelerin e, ya zaten hedefleri tutturmak konusunda e, yeterli tedbir almıyorlar. Hani daha da bundan geri düşüyor olması e, bu büyük ülkelerin genel olarak hani dünya e, düzeyinde ya da Batı'daki e, bu iklim tedbirlerini alma konusunda motivasyonunu düşürüce e, söyleniyor. Tabii bunlar önemli e, ve hayal kırıklığına uğratan biraz e, moral bozan gelişmeler. Evet, vakit kalmadı çünkü maalesef. Evet, Evet, buradan son olarak da İsveç'te çete şiddetinden bahsetmek istiyorum. Bu İsveç'te çok ciddi bir gündem maddesi. Eylül ayında bu çete savaşları dolayısıyla 11 kişi ölmüş durumda. Bunlardan birisi mesela 18 yaşında bir rapçi bir başkası işte 24 yaşında bir kadın yeni doğmuş bebeğini e, kolunda taşırken sokakta vurularak öldürülüyor. E, bu kadının öldürülme sebebi e, bir çete üyesinin eşi olması ve bu İsveç toplumunda işte sokakta kolunda bebeğiyle yürüyen bir kadının öldürülmesi e, büyük bir e, dehşet e, yaratıyor. E, ve bunun gibi yani çete ile ilişkili olan ya da böyle çete savaşında arada kalıp ölen e, çete hiçbir alakası olmak sizin. E, pek çok e, insan var. E, geçen yıl 62 kişi ölmüş. Hani bu yıl ölenlerin sayısı daha fazla. E, şu sayı mesela şu istatistik bana çok şaşırtıcı geldi. E, nüfusla kıyaslandığında silahla işlenen cinayetlerde Stockholm Londra'nın 30 katıymış. Yani sakinliğiyle bildiğimiz bir İskandinav ülkesi bayağı artık hani şiddetin kol gezdiği bir ülke e, olmuş e, diyebiliriz. Hani 2003 yılında Avrupa'nın kişi başına e, işte nüfusla kıyaslandığında en düşük e, ya yani ölümle sonuçlanan silahlı saldırılarda en düşük ülkesiymiş. 2021'de e, Stockholm en yüksek şehri olmuş. Evet. Başbakan Kristerson geçen hafta televizyonda yaptığı bir açıklamada bunlar İsveç için zor zamanlar. İsveç daha önce böyle bir şey görmedi. Avrupa'daki diğer ülkeler de böyle bir şey görmedi. Bu keteleri avlayacağız, yeneceğiz diye açıklama yaptı. Bir durum öyle ki polis ordudan destek alma ihtiyacında dedi. İşte İsveç'in önümüzdeki dönemde hani bu tip olaylara müdahale etmek için ordunun ordu'nun müdahale etmesi için bir yasal düzenleme yapması da gündeme gelebilecek gibi görünüyor. Chris Terson onu söylüyor. İşte lojistik anlamında, istihbarat anlamında, ekipman anlamında böyle bir destek verebileceği söyleniyor. Bunun için yasal düzenleme yapılabileceği söyleniyor. Bu çete savaşları... Çete şiddeti 2015 yılından itibaren artmaya başlıyor İsveç'te. Son aylarda bunun böyle eşi görülmemiş bir seviyeye ulaşmasının sebebi de ülkedeki en güçlü iki çetenin Foxtrot, Foxtrot ve Dalen isimli çetelermiş bunlar. E, uyuşturucu trafiğini kontrol etmede e, iki çetenin ülke genelindeki mücadelesi olduğu söyleniyor. Ee, ve bunun Türkiye'ye uzanan bir tarafı da var. Ee, Fox Trot e, çetesinin, e, başındaki kişi, lideri Rava Majid. Şeyi Takma ismi ya da anı, Kürt tilki olarak anılıyormuş. Iraklı bir Kürt kendisi daha bir bebekken ailesi Irak'tan İsveç'e göçmüş. Şu anda İsveç'in en çok aranan kişisi pek çok suçtan kaydı var. ve Nerede diye soracak olursanız Rava Macit Kürt tilki şu anda Türkiye'de. Çetesin yani İsveç'ten işte arandığı için iş Türkiye'ye gelmiş ve çetesini Türkiye'den yönetiyor. Ee, ve bu e, çeteler aslında e, göçmenlerle çok ilişkili, yani üyelerinin çok büyük bir kısmı göçmenlerden, göçmen çocuklarından oluşuyor. E, İsveç medyasında ya da resmi kurumlarda genel olarak hangi ülkeden geldiklerine dair bir bilgi verilmiyor. Ama hani bunun e, bu şeyin çetelerin göçmenlerle iç içe e, geçmiş olduğu, üyelerini onlardan e, sağladığı, söylediği. Deniyor. Ve dahası da çocuk yaştaki insanlar bunlar genellikle. Çünkü İsveç kanunlarına göre 21 yaşından küçük olanlar İstisnai durumlar haricinde bir suç işlediklerinde cezaevine konmuyorlar. Hani başka türlü işte cezalandırmak ve ıslah edilmek yönüne gidiliyor. Ve bu da işte kimilerine göre bu çocukların, göçmen çocuklarının çetelere dahil edilmesi ne bir zemin sağlıyor. Evet yani bu, dünyanın da içinde bulduğu çok ters durum hakkında çok ilginç bilgiler veriliyor yani ismeç konusunda özellikle düşünülenler hakkında çok değişik fikirlerimizde oluyor artık maalesef süreyi bir doldurduk bir konuklarımız da olacak bundan sonra onun için burada bitirebilir miyiz? Tabii ki elbette ee, bu bunları konuşmaya devam edeceğiz evet, evet. zaten. Ben bu haftalık da Euro bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere diyeyim. Ve sizi konuklarınızla baş başa bırakayım. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça kal. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle.